Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet, Can geliyor şimdi biraz dışarıda kaldı, geliyor. Evet, ne konuşuyoruz bugün? Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinden başlayalım mı? Ya evet ben geçen hafta özür diliyorum dinleyicilerden de bir önceki akşam olduğu için bu şey olayı o gece saat 3'e kadar oturup sosyal medyada o müthiş tweetin ve tek adamın imparatorun dönüşünün yankılarını takip ediyordum. Ertesi sabah kaldım o yüzden yani yayına bağlanaması sebebim odur bir hafta gecikmeli olarak biraz <gülüyor> üzerinde duralım. İmparator geldi kurtaracak değil mi? Ne diyorsunuz? E, tabii canım. E, <gülüyor> ve Ben sözü de hazırladım. E, Rubikon ırmağından zarlar atıldı e, sözünü. E, Latincesini şimdi hatırlayamadım. Uy, Wikipedia'da kapalı ama belki can bulur. Ya da Veni Vidiviki diyebilir. İmparatorlar, Kaiserler böyle konuşur. Caligula'yı severim ama ben Cumhuriyet'ten yanayım. <gülüyor> Yani bir de şey var... ...şöyle bir problem var... ...nerede kalmıştık diye bir... ...mail atarak... ...tweet, tweet atarak pardon... Uh -huh. ...duyurmuştu... ...bunun esprili olduğunu düşünüyor herhalde... ...kendisi... ...fakat güzel gerçekten... ...genellikle çok takip etmediğim bir şey ama... ...takdirle karşıladığım... ...bir cevapla kebapçıda diye cevap... ...vardı... ...kebapçıda kalmıştı... Tabii, evet, özellikle... Yani, Yani o akşam o gece o tweetten sonra Ben tam tweet atıldığı saatlerde Bilgisayar başındaydım Ya ne oluyor e, Dememe kalmadan e, yani Dakikada herhalde Bin retweet Ya da like gelmeye başladı Twitter'da Ve Galatasaraylar çok Gördüğüm kadarıyla Galatasarayların çok büyük bölümü Geldi İmparator döndü Karşılarken Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılarda Kebapçı'da kalmıştık Peki ama bu mesele bir takım taraftarlığı mı yoksa bir etik mesele mi? Yani bir kebapçıda basılan bir basılan işte e, baskına, ba gidip, baskına, baskına gidip baskına gidip bayağı bir mafio, <gülüyor> mafyo diyebileceğim üslupta yani e, suç örgütlerinin çalıştığı tarzda yapılan bir şey ve savunuldu. Üstelik de federasyon üyesiydi galiba onun sahibi de galiba, evet futbol fedasyonu herhalde asiliyle girecek yönetim kurulu üyesi olabilir evet. e, yani ben bir... tam beklediğim şey olmuş hmm. bu hafta ya Selahattin Aydolu koyu bir Galatasaray'ı bir yandan hmm. ee, dedim Fenerbahçeli olsaydı şimdi e, ilk şey maçında tribünde başleri alırdı dedim Fenerbahçe Galatasaray maçında Kadıköy'de hmm. e, buna rağmen e, Fenerbahçeli bir taraftar yolu, onu maça davet etmiş Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray Murçulu. Evet, tabii bu yani e, kulüp ve taraftarlık anlayışının etik meselelerin temel duruş meselelerinin önüne çıkması da üzücü bence. Yani Fatih e, Terim meselesinin öncelikle etik açıdan ele alınması e, beklenirdi. Fakat Galatasaray zaten e, daha önceki... Tudor'lu Karabülkspor'dan kimseye haber vermeden Karabülkspor'a da Gazi, Gazi hiç kimseye haber vermeden çaldığı için tırnak içinde e, antrenörü. O yüzden zaten etik e, bütün Galatasaray'ın e, ta Tevfik Fikret'e ve öncesine kadar uzanan Mektebi Sultani geleneğini filan da alt eden bir e, etik ahlak dışılık patlaması var yani. E, yani büyük bir panik ve çaresizlik yaması içinde alınmış bir karar bence çünkü Galatasaray kulübü çok sorunlu bir hale geldi bütünüyle e, bir türlü halledilemeyen bir e, mali tablo problemi var yani e, her kulüp e, her tüzel kişilik borçlu olabilir ama borçları çevirememem ve e, sürekli zarar etme durumu söz konusu yani futbol takımı üzerinden yani tamam borcunuz vardır ama bilançonunuz iyidir Kara geçmeye başlarsınız bir noktadan sonra ve borçları ödersiniz çevirirsiniz daha doğrusu ee, hatta yeni borç da alabilirsiniz gelecektir yatırımlara yönelik olarak Galatasaray bunu bir türlü beceremedi işte şimdi mülklerini satmaya başladı borçları kapatmak için tablo tam nedir doğrusu ben de e, bilmiyorum herhalde mali genel kurul olacak eee de Orada gözükür ee, Mart'ta ama şimdi bir de e, mevcut başkan Dursun Özbek Fatih Terim'i getirmeden biliyorsunuz bir hafta önce herhalde kararı bir seçim kararı Olağanüstü seçim kararı aldı ee, Ben de bir hafta önce tam bir hafta önce evet bir Galatasaraylı grupla Ben de Galatasaraylı bir ortamdaydım ee, Orada benim edin değil mi dedi? mesela Fatih Terim'e tepki Yani ...çok yok ama buna karşılık... ...baskın seçime karşı daha büyük bir tepki var... ...gördüğüm... ...yani yani çünkü 3 yıl daha bu başkan olacak... ...bu yöntem olacak... <gülüyor> ...ve mevcut başkan da... E, ...hani kulübün diğer dalları zaten... ...başarısız başka savunabilecek... ...pek bir şey yok... E, ...tek dayanak noktası işte bu yıl... ...nispeten fena gitmeyen futbol... ...o da son haftalarda... E, ...sonuçların, kötü sonuçların alınmasıyla bir... ...Türk Ezeleme dönemine girdi... Öyle bir panikle Nedir denize düşen yılana sarılır Fatih Terim'e sarılırlar Yani bizi ancak O kurtarır İşte bu sosyal medyada Medyada akan Önde durulamayacak e, Fatih Terim dalgasına da Bir şekilde Karşı koyacaklarını düşündüler Böyle ee, Şey getirildi ama şu Fatih Terim bu arada başarılı olabilir Sportif olarak çünkü daha önce oldu. Galatasaray'da yani 3 dönem çalıştı. İkisinde birinde çok başarılı, diğerinde başarılıydı. Bir tanesi başarısız. Ama olabilir ama yani dediğiniz gibi sorun burada şeyde değil. Sağ içi sportif tarafta değil, sağ dışı. Davranışlar ve tutumlarda. Yani Norm, normlarda, yani etik normlarda filan yani altın ve gümüş kuralları işte yani kendisinden ne yapılmasını istiyorsa insan başkalarına da öyle davranmak bu altın kural benim bildiğim kadarıyla etik alanının etik felsefesinin ve kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmaz bu da ikinci gümüş kuralıdır yani bunlar olmadığı sürece yani şampiyon olup olmamanın ne önemi var dedi Bir de ben şeyi de anlamıyorum bu arada yani biraz önce senin sözünü ettiğin şey meselesi yani borçları çevirmekte zorlanan kötü bir mali yönetim var. E bütün bunlar e önemli iş insanları iş adamları falan geliyor daima başına. Neden kendi alanlarında başarılı olup da yani ya başarılı kendi alanlarında da şirketlerini de kötü yönetiyorlar ve iflas etmeleri gerekirdi o zaman ya <gülüyor> ya da Galatasaray'da başka bir şey oluyor kulübün içinde onu da anlamıyorum. işte bu Sporun bir özel yapısı var tabi. E, parayı yiyen bir yapısı var. Yani spordan böyle aslında pek e, eğer bir Amerikan spor sistemi yoksa ki bir orada var yani para kazanma üzerine bir model var orada ama Avrupa modelinde para emen para yiyen bir spor sistemi var. E, dengesizlikler üzerinde kurulu. E, yani Bütün Türk kulüpleri de hele bu e, döviz kurumundaki oynamayla beraber e, büyük bir şey içine girdiler. Sıkıntı içine girdiler. Çünkü yani e, gelirlerinin önemli bölümünü Türk lirası kazanıp harcamaların çok önemli bölümünü euro ve dolarla yapıyorlar. Tabi son bir yılda euro dolar karşısında Türk lirası herhalde %20-25 değer kaybetti. Ee, bu da büyük bir problem. Yani şeye ek olarak zaten mevcut mali dar darboza ek olarak bu da büyük bir problem. Ee, o yüzden bir türlü çözülemiyor sorun. ya yani dışarıdan böyle büyük bir kaynak girmedikçe, bir sermaye girmedikçe pek de mümkün olmayacak. İşte Galatasaray bir takım mülklerinin satma yoluna girdi. Yani o kaynağı öyle bulacak. Çözülür mü sorun bilmiyorum. Ee, ama işte mecbur, hani böyle bir hamleyi başkan kendini mecbur hissetti ve belli ki yönetim kurulunu ikna edemediği için de e, önce seçim kararı aldı sonra Fatih Terim'le sözleşmeyi imzaldı. Yani önce duyduğumuz yönetim kurulunun e, Fatih, Terim e, Fatih Terim'den yana veya ona karşı olanlar şeklinde ikiye bölündüğü yönündeydi. Yani herhalde seçime gitmeden ...böyle bir karar alamayacaktı başkan. Evet, o zaman bir soru daha geliyor tabii. E, bugün e, gelecek yıl cevaplanmak üzere pek çok soru sorma günü. Canlı'na da öyle yaptık. <gülüyor> Sorular cevapsız. o Sonradan ertelenerek yani cevaplanacak. Peki bu para götüren bir şeyse, faaliyetse... E, ...o zaman e, para kazanmayı asıl e, işlev edinen iş insanları neden... Özbek'te dahil bunlara neden kulüplerin başına geçiyorlar? o Tabii ki Türkiye'de bu yeni bir şey. Bugüne özel bir durum değil. bu e, Herhalde yani bu konudaki e, yazılmış eserleri incelediği görüyorsunuz. 70-80 belki 90 yıldır bir e, e, prestiz ve siyasi iktidara yakın olma e, mücadelesi. Yani özellikle 3 büyük kulüp için hatta Diğer kulüpler için de öyle. Onlar da kendi çaplarında e, diyelim ki e, yani İstanbul'daki Türkiye'ye yayılmış kitle kulüplerinden bahsetmeliyim de hani kendi şehrinde e, çok önemli güce sahip olan kulüpler düşünelim. İşte Bursa Eskişehirspor Eskişehir Spor. O da o şehir ve etrafındaki e, iktidar kavgasında önemli bir yer e, edinmek ve e, prestij kazanmak için bir araç noktası olabiliyor. Yani bu kulüp başkanının kulüp yöneticisi olanlar. Ee, çünkü bu kulüp baş bu sayede eee medyada gözükecekler. Eee medyada gözüken e, çok önemli figür olacaklar ve e, belki de işte siyasi iktidarla e, yerel yönetimlerle e, çok daha kolay diyaloğa girebilecekler ve yani Mehmet Ali Gökaş'ın kitabı vardır. E, bizim için oyna. Türkiye'de evet. futbol siyaset ilişkisini ele alan bir kitap. Orada ta 30'lardan 40'lardan bu yana durumu görebilirsiniz. Yani şey e, üç büyük kulüpler iktidarda kim varsa ona yakın bir başkanı e, göreve getirmeyi tercih etmişler. yani Bu vesileyle Mehmet Elgül kaçtığı da e, hayırla ya edelim. Kendisi bir süre bizim de programcımızdı. Evet, evet hatırlıyorum. E, yani 1950 öncesi Ee, Halk Partili, Halk Parti yakın başkanlar var. 1950'de birden iktidar değişince kulüplerde de şey değişiyor evet. <gülüyor> yönetimde birden Demokrat Partiye yakın başkanlar şeye giriyor. Ee, göreve giriyor. Tabii 60'dan sonra tekrar bir dönüşüm. Hep böyle olmuş şu anda da değil mi yani e, elbette yani şey olan e, burada para kazanmanız yönetim kuruluysu olarak zaten mümkün değil. Yani doğrudan para kazanmanız ama dolaylı olarak ...çok kanalı çıkabilirsiniz tabii. Yani işleriniz birden açılabilir. Mesela bir bakana... başbakana çok kolay ulaşabilirsiniz. Üç büyük takımdan birinin... ...yönetim kurulundaysanız... ...başkansanız zaten... Ee, ...daha da öyle olabilir. Ve bu dolaylı yönden de... ...kendi şirketinizin ya da işlerinizin... ...de iyi gitmesine de... ...tabii ki katkıda bulunacaktır. Yani kudret ve... ...güç ve servet aynı. ikisi atbaşı giden bir şey zaten. Evet yani bildiğim kadarıyla başkanlara bakalım. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman e, müteahhit bir aile sanıyorum çünkü işleri gayet iyi bildiğim kadarıyla. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek turizm sektörünü herhalde e, bu yıl içinde Ankara'da yeni bir otel açtı. E, onun da iyi olduğunu zannediyorum. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım aslında ...önemli iş adamı olan kişi... ...dayısıydı ama... ...NATO müteahhidi evet, değil mi? Evet Faruk Yalçın... Ee, ...ama duyduğum kadarıyla en son... E, ...Curum Başkanı Tayyip Erdoğan'ın... E, ...Sudan Gezisi'ne katılmışız... ...Yıldırım... Hmm. Evet, ...ve herhalde sanıyorum orada... ...bir takım iş olan kişilerden biri... Aa, ...işte bu şey... ...de geliyor değil mi? Şimdi ada... ...meselesi var zaten... Ne adasıydı unuttum adını ama e, Sudan'dan. E işte oradaki herhalde yapılacak işlerden bir kısmını Az yıllarımı şirketi almış anladığım kadarıyla. ya yani Demek ki işte şu an az yılların bir ara sıkıntılı bir dönem geçirdi tabii e, şirket soruşturmasına bağlı olarak. E, bir Hatta şu anda devam eden bir daha şey var ama hani cezaevinde kaldığı süreyi söylüyorum. Şu anda 3 başkanın işleri yolunda gibi gözüküyor. Kendi işleri yani özel işleri. Evet onu söylemek istedim Bende ilginç bir durum var Peki Futbol Federasyonu Başkanı olsa O daha mı karlı olur hepsini başkan olmak mesela Bence yani Yok yani 3 büyük kulüp başkanlığı Futbol Federasyonu Başkanı'nın de Türkiye'de O zaman fedakarlık tamam. yaptı Demir Öre ee, Fedakarlık yaptı zaten <gülüyor> O Beşiktaş'ta içeride parası kaldı Bu arada <gülüyor> Dursun Özbey'in de Galatasaray'da içeride bir takım e, Nakitleri ve birtakım Kefaletleri olduğu söyleniyor ne kadar olduğunu bilemem. Ee, hani mecburiyetten mi yoksa e, hani kulübü kendine biraz bağımlı kılmak için mi? Demirren'de biraz öyle olmuştu Beşiktaş'ta. Hatta giderken söylendi etti. Futbol Fedasyonu geçtiği için sanki biraz unutuldu o iş. Beşiktaş kendisine borçları ödüyor mu bilmiyorum. 100 milyon TL deniyordu. Bu şey uçak Cumhurbaşkanı uçağında yer almak... İlginç, number one deniyor değil mi ona uç, uçaklara, Amerika'daki başkanın uçağına? Air Force One mi? Air Force one Air, Force one. Air Force One. Burada da First Lady'nin de filan da karışık olduğu yani İngilizce bir terim kullanırsak ki bu sefer yerli ve milli iddiasına rağmen Erdoğan da kullanmış sağ olsun kabul ediyor. Adanın adına baktım da... ...Türkiye'nin Sevakin Adası'nı... ...restore ederek sivil ve askeri gemiler... ...için bir liman inşa edeceğini belirtmiş. Ee, sağ olsun... ...kabul ettiler diyor şeyde. Ciddi manada bir turist akını olacak... ...filan demiş yani. Batı... ...şimdi bir batıya karşı girişim... ...var ya, batı oraları yerle... ...eksan etti, yerle eksan etti... ...üzüldüm diyor. Cumhurbaşkanı'na da... ...söylemiş. Ee, o da... ...ciddi manada turist akını olacak... Ve Sudan yeniden ayağa kalkacaktır demiş. Evet Sudan'a. Sudan'ın yarısından güne kuzey, güney kısmında da insanlar açlıktan kırılıyorlar. Evet, neyse. Hemen tepesinde turistler. Sağ olsun kabul ettiler diyor Cumhurbaşkanı da. Tabi bir de orada First Lady'de araya girince o da kabul etti diyor. yani Hangi First Lady'den bahsediyor bilmiyorum. İki tane First Lady var. Ama yani bu Aziz Yıldırım bilgisi yeni benim için de takip etmemişiz yani Sevaki'ni restore edecek ekipte var herhalde demek böyle öyle gözüküyor evet, yani evet. gördüğümüz mevcut başkanlar değil mi şu an evet. bence durumlarından memnunlardır yakınlıklarından hepsi kendi <gülüyor> ölçülerinde, ölçülerinde. Ee, yani kulüplerin içinde de o homurdanmaları olabilir ama işte Türkiye'de bildiğim bileli iş böyle yürüdü yani e, e, Mehmet Ali Gökhaçlı'nın kitabı şeye kadar çok iyi bir kitaptır yani ben herkese tavsiye ederim bizim için oynayı bilmiyorum ...baskısı var ama özellikle 1980'lere kadar... E, hani ...benim yaşamadığım dönem için çok iyi bir kitap... ...sonrası için bir takım soru işaretleri ve eksikler var bence ama... Yani ...benim ilk hatırladığım örneklerden beri... Evet. E, ...1986'da e, o zaman şöyle bir durum vardı... ...Semre Özal, Turgut Özal'ın başbakanın eşi Beşiktaşlı olduğu için... ...Beşiktaş'ın kayrıldığı, federasyon tarafından kayrıldığı yönünde bir algı vardı... Ee, hatta 86 Beşiktaş işte şampiyon oldu. Tam o sezonun ortasında Galatasaray e, yeni bir başkan seçti. Başkan kimdi? Turgut Özal'ın bacanağı. <gülüyor> <gülüyor> Ve İçişleri bakın Ali Tariyer. Evet. yani Evet anlaşılıyor. Yani evet. yılı bu şekilde bir tek bu ana konuyla kapatmak da uygun olabilir. Birazdan çünkü başka bir program için ...biraz erken bitirmek zorundayız. Evet. ya yani Terim konusuna gelince de... ...Fatih Terim... E, ...son dönem mil takımdaki... ...durumun hesabını bile bence vermedi. yani Çok kötü bir mil takım süreci var. yani e, Bir önceki Dünya Akbası'nda... ...zaten e, gidilememişti. 2016 Avrupa Şampiyonası... ...finalleri sırasında yaşananlar... ...prim kavgaları... E, ...bir basın toplantısı yaptı ama... ...onları açıklamadı. Neler olduğunu... Öğrenemedik En son işte Arda'nın uçaktaki <gülüyor> Gazeteci saldırısı Terim'de uçaktaydı Bir de üzerine kebapçısı evet, Bilmiyormuş onu Terim zaten görmedim Duymadı aynı dedi, uçak, evet. Duymadım dedi Sonra da kebapçı e, Baskı nasıl bunların hesabını vermedi Yani şey olan noktalar bunlar ve e, Geçmişten kalan Başka hesap vermediği konular da var Fatih Terim'in yani Bence sağ dışı şeyi problem yoksa Fatih Terim Oynattığı futbol işte ofansiftir ee, yani, yani bir şey tarafı vardır ee, Seyir açısından Hoş bir futbol oynatır evet. yani Gole dönüktür Ama mesele o Böyle, değil yani. Evet değil yani şey o değil sorun o değil Bence yine zaten Galatasaray ikinci araya bir fikstür avantajıyla giriyor Şampiyon da olabilir O zaman tabi ne olacak sezon sonu Şunu göreceğiz yani 5 ay sonra biz İmparator döndü ve kazandı. Hiç bütün bu tartışmalar unutulacak. Hiçbir hatırlanmayacak. Tabii, ben o zaman zaten yani. e, şey söyleyeceğiz. Sezar imparatorlara uygun lafı. Veni vidi viki. Geldim, <gülüyor> gördüm, yendim diyecek. Ama ben cevaben vay viktis diyeceğim. Veyl mağluba. <gülüyor> <gülüyor> Peki Alp. Çok teşekkür ederiz. Peki size ve tüm dinleyicilere e, iyi yıllar diliyorum. Umarım ...2018-2017'den... ...çok daha iyi geçer herkes İnşallah. için. Mutlu çok yıllar görüşmek tatlıyorum. üzere. Çok teşekkürler. Açık Radyo program destekçisi olun